ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار اللهم اشرح لي صدري واسيب لي أمر وحد الاقتة من لسان يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين Şimdi hatırlarsanız, geçen dersimizde, son yaptığımız derste Zariyat Suresinin 1 ve 6. ayetlerini işlemiştik. Bir de Tekasür Suresinin 1 ve 2. ayetlerini işlemiştik. Şöyle bir geriye dönük olarak özet yapacak olursak eğer, demiştik ki Zariyat Suresinde Allah Azze ve Celle kainattaki bir takım olaylara yemin ederek müşriklerin dikkatini bir takım olaylara çekmişti. Müşriklerin de kendi nefislerinde, fıtratlarında kabul ettikleri bu olayların sonucunda, bu defa kıyamet gününe dikkat çekmişti Allah Azze ve Celle. Bulutlara, meleklere, ondan sonra gemilere, ondan sonra rüzgara yemin ettikten sonra Allah Azze ve Celle, şüphesiz sizin vaad olunduğunuz gerçek gelecektir demişti Allah Azze ve, Celle. ve demiştik ki biz o ayet-i kerimelerde, bir mümin olarak bizlerin müşriklerden daha fazla Allah'ın ayetlerinin üzerinde düşünmeye hakkımız vardır. Veyahut da bizler Allah'a iman ettiğini iddia eden insanlar en azından müşrikler kadar, bakın şimdi Allah azze ve celle yemin ediyorsa eğer demek ki müşrikler bu ayetleri kabul ediyorlardı. Yerde ve gökte Allah'ın azametine delalet eden ayetleri kabul ediyorlardı. Biz Müslümanlar olarak biz de yere ve göğe baktığımız zaman boş gözlerle değil de gerçekten ibret alan, gördükleriyle Rabbini tanıyan, Rabbinin azametine işaret olarak kabul eden insanlar olmamız lazım demiştik. Ve hatırlıyorsanız demişti ki, müşrik ile mü'min arasındaki en büyük fark nedir? <gülüyor> Allah azze ve celle müşriklerden bahsederken diyor ki, onlar yerde ve gökte birçok ayete bakıp da geçerler. Onlar gafillerdir diyor. Mü'minlerden bahsederken ise Allah, şüphesiz ki yerin ve göğün yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır diyor Allah azze ve celle. Ondan dolayı bu müşriklerle müminlerin arasındaki ayrıcı noktadır. Müşrik kainattaki olaylara bakar geçer. Hiçbir şey yokmuş gibi. Fakat mümin böyle değildir. Mümin kainattaki olaylara baktığı zaman bir rüzgara, bir yağmura, bir dağa, bir göğe, bir yere baktığı zaman mümin Rabbinin azametini keşfeder. Benim Rabbim ne kadar da büyüktür der. Benim Rabbim bütün eksikliklerden münezzehtir der. O zaman ona olan ubudiyetimi, ona olan kulluğumu Tam bir şekilde yapmam lazım der. Mümin ve hatırlıyorsanız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bazı örnekler vermiştik. Demiştik ki Resulullah çevresinde olan her olaya karşı bir dua yapmıştır. Rüzgar estiğinde bir dua yapmıştır mesela. Gök bir dua yapmıştır. Deniz yolculuğunda bir dua yapmıştır. Bineye binerken bir dua yapmıştır. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bunlar bize elimize bir kitap alalım Peygamberimizin yaptığı duaları ezberleyelim değil. Tabi ki bunlara ezberleyeceğiz, Tabi ki Resulün Sünnetine uyduracağız, ayak uyduracağız Aleyhisselatu Vesselam. Yalnız demişti ki bu bize bir şey gösteriyor. Kainattaki her kıpırdama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'da bir bir duyarlılık oluşturuyor. Yani böyle boş gözlerle veya hatta bir bineye binerken her gün bindiğim binektir mesela demiyor Peygamberimiz. Orada hemen Rabbinin nimetini hatırlıyor. Rabbim bunu bana musakkar kıldı diyor. O biz buna kadir değildik diyor. Dua ediyor mesela. Rüzgar esiyor. Ya Rabbi bundaki hayrı senden istiyorum. Bundaki şerden sana sığınıyorum diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Demek ki her olayı, kainattaki her oynamayı Peygamber aleyhissalatu vesselam direkt Allah azze ve celle ile bağlantılı bağlantılıyor. Ve bu şekilde bir şeyler anlıyor bunlardan. Bizim de aynı şekilde böyle olmamız lazım dedik. Yani kainata boş gözlerle bakmamamız lazım dedik. Ve dikkat edin dedik. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı tevhidden bahsederken, bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in akideden bahsederken, bir kısmı ahkamdan bahsederken, bir kısmı ahlaktan bahsederken küçümsemeyecek kadar büyük bir kısım da kainattaki ayetlere dikkat çekiyor. Güneşe dikkat çekiyor, aya dikkat çekiyor, geceye dikkat çekiyor, gündüze dikkat çekiyor. Olan her türlü olaya Allah azze ve celle ya yemin ediyor ya insanların dikkatini onun üzerine çekiyor. Yerde nebat bitirmeye dikkat çekiyor Allah azze ve celle. Ve bunlarla müşriklere tevhid davetini ispatlıyor Allah. Yani mesela hatırlıyorsanız bir örnek vermiştik. Yağmurun yağması ve nebatın çıkmasını Allah azze ve celle ölüleri tekrardan diriltmeye delil olarak getiriyor müşriklerin önüne. Biz eğer diyor yağmuru yağdıran bizsek, nebatı çıkaran bizsek aynı şekilde biz ölüleri de dirilteceğiz diyor Allah azze ve celle. Ondan dolayı demiştik ve bu olaylarda gerçekten tefekkür ve tedebbür eden bir insan zikir ehli olur demiştik. Ki Allah azze ve celle zaten Kainattaki ayetlerden ibret alan akıl sahiplerinden hemen sonra zikir ehlinden bahsediyor demiştik. Bir insanın zikir ehli olabilmesi için Allah Azze ve Celle'yi anması için bu şarttır demiştik. Daha sonra bu defa demiştik Allah Azze ve Celle sapıtma sebeplerinden birini açıklıyor. Diyor ki çoğaltma yarışı sizi oyaladı ta ki kabirlere girene kadar. Ve burada anlatmıştık neyi çoğaltmak bizi Allah'tan alıkoyuyor. Neyi çoğaltmak bizleri? Allah Azze ve Celle'nin bize yüklediği sorumluluklarda tembellik yapmaya itiyor. Dünyadır demiştik, maldır demiştik, evlattır demiştik, kadındır demiştik, iştir demiştik, evdir demiştik. Bizi Allah'tan alıkoyan her şeydir. İsmi cismi ne olursa olsun eğer bir şey bizi Allah'tan alıkoyuyor ise demiştik. Bu bizim elhakumuttekâsrumuzdur. Herkesin kendine göre bir elhakumu vardır demiştik. Herkesin bunu tespit edip benimle Rabbim arasına giren çoğaltma yarışı nedir? Demesi lazım ve bunu elinin tersiyle gitmesi lazım demiştik. Tabi orada uzun uzun anlatmıştık. Şimdi bu haftaki ayetlerimizde yine Allah Azze ve Celle Tur suresi 1. ve 8. ayetlerde yine Allah Azze ve Celle müşriklerin dikkatini kainattaki olaylara çekiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Tur? Tur'a yemin olsun ki diyor. Tur nedir? Tur hakkında alimlerin kimisi demişlerdir ki Tur Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'la konuşmuş olduğu dağdır. Musa Aleyhisselam'ın üzerine çıkıp da konuşmuş olduğu dağdır. Allah Azze ve Celle vahyi bu dağa indirdiğinden dolayı Allah bu dağa yemin etmiştir demişlerdir. Kimi alimler de demişlerdir ki bir dağ eğer üzerinde ağaç veya nebat varsa buna tur denilir. Eğer üzerinde ağaç veya nebat yoksa kuru bir dağsa <gülüyor> üzerinde ot yoksa buna cebel denilir yani kuru dağ denilir. Fakat üzerinde nebat varsa tur denilir demişlerdir. Her şey bir yana Allah Azze ve Celle dağa yemin ediyor. Ne olursa olsun bu dağ, ister yeşillikli ister yeşilliksiz olsun Allah Azze ve Celle bu dağa yemin ediyor. Bu da aynı zamanda bize şuna işaret ediyor, dağlara böyle sanki rastgele Allah Azze ve Celle serpiştirmiş gibi bakmamak lazım. Aslında dağlar yeryüzünün dengesini sağlıyor bildiğiniz gibi. Yeryüzünün kaymasına, yeryüzünün bir tarafının oynamasına engel olan Allah azze ve celle'nin yerleştirmiş olduğu dağlardır denge sağlayıcı olarak. Daha sonra Allah azze ve celle diyor ki: "Va kitabin mestur. Satır satır yazılmış olan kitaba yemin olsun ki." Şimdi satır satır yazılmış olan kitap denildiği zaman şöyle dikkatlerinizi eski derslere bir çekeyim. Hatırlıyorsanız demiştik ki kaderin dört tane aşaması vardır. Öyle değil mi? Bunlardan biri de birincisi Allah azze ve celle'nin ilmidir. İkincisi Allah azze ve celle'nin yazmasıdır. Bu ilmini yazıya dökmesidir demiştik ve yazının çeşitlerini anlatmıştık, levh-i mahfuz demiştik bir yazıdır, bütün kaderi içerisinde toplayan levh-i mahfuzdur daha sonra demiştik Allah Azze ve Celle'nin Kadir gecesinde müminlerin yıllık hayat programını meleklere verdiği yazılı yazılar vardır, belgeler vardır demiştik daha sonra bile de demiştik ki insanın anne karnındayken kaderinin yazılığı veya alın yazısı dediğimiz yazının yazılığı bir yazı vardır demiştik İbni Mesud'un hadisinde geldiği gibi. Şimdi bunlar yazı çeşitleri olduğu için Allah Azze ve Celle de satır satır yazılmış kitaba yemin ediyor. Alimlerin her biri buna göre fikir belirtmişler. Kimi demiş ki bu levh-i mahfuzdur. Çünkü Kur'an'da bu da kitap olarak gelmiştir. Yazı olarak gelmiştir. Kimi demiş ki bu anne karnında yazılan yazıdır. Kimisi demiştir ki işte bu meleklere günlük verilen yazıdır. Allahu Alem. Fakat kimisi de demiştir ki bu Peygamberlere indirilen kitaplardır. Peygamberlere indirilen kitaplar da yazı halinde olduğu için peygamberlere indirilen kitaplar satır satır yazılmış kitaplardır. Bir sonraki ayette bu son saydığım görüşü destekliyor. Allah azze ve celle diyor ki وَالتُّورِ وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ fi رَقِّم مَنْشُورٍ Açılmış sayfalara diyor. Satır satır yazılmış kitaplara açılmış sayfalara diyor. Lehî insanlar görmezler. İnsanlar için açılmış sayfa değildir. Alın yazısını insanlar görmezler. İnsanlar için açılmış sayfa değildir. Meleklere verilen yazıyı insanlar görmezler. İnsanlar için açılmış sayfa değildir. İnsanlar için açılmış tek sayfa nedir? Peygamberlerin üzerine indirilen kitaplardır. Bundan dolayı ne diyoruz? Allah azze ve celle, "Tura ve peygamberlerin üzerine indirmiş olduğu kitaplara ne yapıyor? Yemin ediyor Allah azze ve celle." وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ diyor Allah Azze ve Celle. İmar edilmiş olan eve. Şimdi imar edilmiş olan ev nedir? Allah neye yemin etmiştir diye. Alimler bu ayetin üzerinde konuşunca kimileri demişlerdir ki buradaki beyt hepimizin bildiği Kabe'dir. Hz. İbrahim ve İsmail'in beraber imar etmiş oldukları ve yeryüzünde iki ilk ev olan Allah'ın kâbesidir, mü'minlerin kıblesidir demişlerdir. Kimisi de demiştir ki bu semadaki Kabe'dir. Semadaki Kabe nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İsra ve Miraç hadislerinin birinde diyor ki, sonra ben yükseltildim diyor. Orada bir ev vardı diyor. Hazreti İbrahim sırtını o eve dayamıştı diyor. Her gün oraya 70 bin tane melek girer, Allah Azze Celle ibadet eder. Sonra çıkarlar, bir daha da dönemezler. Sıra gelmez artık onlara. Başka melekler 70 bin 70 bin başka melekler girerler, orada Allah Azze Celle ibadet ederler. Tabi bu da bize Allah'ın azametini gösteriyor. Yani yarattıkları mahluklar Allah Azze ve Celle'nin melekleri ve Allah Azze ve Celle'nin azametini gösteriyor. Alimler kimisi işte yeryüzündeki kabe derken kimisi de demiştir ki yok, bu yeryüzündeki kabe değildir. Gökyüzünün kıblesi ve kabesi olan işte Beyt-i Ma'mur'dur. Hazreti İbrahim'in sırtını dayanmış olduğu evdir demişlerdir. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, Wasakfil Mərfu, yükseltilmiş olan tavana. Şimdi yükseltilmiş olan tavan, gök de olabilir, arş da olabilir. Çünkü arş biliyorsunuz yeryüzünün aynı zamanda tavanıdır. Aynı şekilde bu gökyüzü de olabilir. Fakat insan biraz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini karıştırdığı zaman gökyüzüyle ilgili insan bakıyor ki Allah'ın yemin ettiği şey gökyüzü olmaya daha layıktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sürekli dikkatler gökyüzüne çevriliyor. Direksiz yükseltilen o tavan, kendi kendine havada duran o tavan. Kimsenin tuttuğu, görülmediği halde, hiçbir kolonu olmadığı halde <gülüyor> havada duran bu tavan ve o tavanın güzel yıldızlarla süslenmesi ve orada bir yörünge belirlenmesi, her şeyin kendi yörüngesinde akıp gitmesi, güneşin yine kendi yerine dönmesi, ayın tekrardan kendi yerine dönmesi. Sürekli Allah gök ve gök cisimlerine dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü gök cisimlerinin üzerinde tedebbür eden bir insan gerçekten bunu bir sanatkarın dışında kimsenin yapamayacağını İki tane olsaydı eğer o sanatkarlardan kainatın Allah bullak olacağı, mesela bakıyorsunuz bu ilimle uğraşanlar diyorlar ki Güneş bir milim öne gelse, dünya yanar, bir milim geriye gitse bu defa dünya donar. İşte ay bir milim geriye gitse dünya karanlıkta kalır, şöyle olsa böyle olur. Yıldızın biri bir milim şöyle yapsa birbirine girer bütün yıldızlar, Kainat şöyle olur, kıyamet kopar ee diye. Bunlar hepsi bize neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin azametini gösteriyor. Ondan dolayı diyoruz ki Allah Azze ve Celle yemin ettiği şey gökyüzü ve gök cisimleridir. Daha sonra diyor ki وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ Kaynatılmış olan denize yemin olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Kaynatılmış bir deniz hayal edebiliyor musunuz kafanızda? Yani denizler bugün yüzülen, serinlenen denizler Allah Azze ve Celle onları tutuşturacaktır kıyametten önce. Diyor ki Allah ayet ve kerimede وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ o denizler tutuşturulduğu zaman, kıyamet sahnelerinden bahsederken, Allahu Teala, o denizler tutuşturulduğu zaman diyor. Yani tabi bu ayetin tefsirinde bütün alimler bu şekilde yorum yapmamıştır, onu söyleyeyim de bazıları demişler ki Allah dolu denizlere yemin ediyor, bazıları Allah'ın boş denizlere yemin ettiğini söylemiştir bu ayet-i de lugat olarak açıklamışlardır. Bazısı da kıyametten önce tutuşturulacak olan denizlere Allah azze ve celle dikkat çekiyor demiştir alimler. Daha sonra Allah azze ve celle bunlara yemin ettikten sonra şimdi düşünün dağ gökyüzü, kitap bir de kitap derken hani biz hepimiz okuma yazma bildiğimiz için kitap bizim için çok büyük bir şey ifade etmiyor ama e, ümmi olan bir toplumu düşünün. Yani mesela gidin işte doğuda bir, bir köye gidin insanların yüzde doksanı okuma yazma bilmiyorsa okuma yazma onlar için çok değerlidir. Bizde burada belki çoğu kişi bildiğinden dolayı pek bir şey ifade etmiyor. Mekke toplumu da böyleydi. Yani okuma yazma Oranı çok düşük olduğundan dolayı, genel ümmi olduğundan dolayı yazı onlar için çok büyük bir nimetti. Dağ, yazı, ondan sonra gökyüzü, ondan sonra denizler, ondan sonra beyt-i imar edilmiş olan beyt tabi müşrikler bundan kâbeyi anladıkları için. Kabe de onlar için çok büyük bir nimet. Allah Azze ve Celle herkesin kabul ettiği azametini bildiği şeylere dikkat çektikten sonra bunların üzerine yemin ettikten sonra müşriklere diyor ki İn azab rabbike <imle> laviqa <imle> muhakkak ki senin Rabbinin azabı vuku bulacaktır ey Muhammed. Şimdi burada malehumu <mâ> min dafi. Kimse de onu engelleyemeyecektir diyor Allah azze ve celle. Rabbinin azabı geldiği zaman insanların başına çattığı zaman ona engel olabilecek de hiç kimse yoktur diyor Allah azze ve celle. Burada yine döndük dolandık Zariyat suresindeki söylediklerimizin aynısını söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle birinci toplumu terbiye ederken <gülüyor> onları kıyamet gününe imanla kıyamet gününe imanı onların nefislerine yetiştirmekle Allah Azze ve Celle onları terbiye etmiştir. Bizim birçoğumuzun gafil olduğu veyahut da inandığımızı iddia ettiğimiz halde gerçek manada hakikatiyle iman edemediğimiz ahiret günü var ya işte Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bununla onları terbiye etmiştir. Korkutmuştur ve müjdelemiştir. İkisi de ahiret günüyle alakalı şeylerdir. Bütün peygamberler de bunun için gönderilmiştir. Rusulen mübeşşirin ve mudirin. Müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik diyor Allah azze ve celle. Neyle müjdelerler insanları peygamberler? Yapmış oldukları güzel ameller karşılığında cennetle müjdelerler. Yapmış oldukları vahye muhalif ameller karşılığında onları cehennem ile korkuturlar. İşte ilk neslin kalbinde imanın bu kadar sağlam olması Hiçbir zaman sarsıntıya uğramaması, olayların, işkencelerin, vakaların değişmesine rağmen onların kalbindeki imanın sürekli aynı seviyede kalması, bilaki sürekli artışa doğru gitmesi, hatta artık öyle bir artmıştır ki iknesinin kalbinde iman, daha dünyadayken cennetle müjdelenmişlerdir. Yani bundan daha değişik bir şey olabilir mi? Düşün, Allah bizi dünyaya imtihan için göndermiştir, öyle değil mi? Niye Allah bize mesela kabir azabını göstermiyor? Niye Allah Azze ve Celle bize cehennemi cenneti göstermiyor? Niye Allah Azze ve Celle bize kendini göstermiyor? İmtihanın bir manası olsun diye. Niye Allah bize Peygamber aracılığıyla şunu diyebilirdi? Sen cennetliksin, sen cehennemliksin, sen cennetliksin, sen cehennemliksin. Niye bunu yapmıyor e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İmtihanın bir anlamı kalsın diye. Öyle değil mi? Bir de Resulullah'ın ismi geçtiğinde salavat getirelim. Çünkü Peygamberimiz diyor burnu sürtsün o adamın benim ismimin yanında zikredilir fakat bana salavat getirmez. Başka bir hadiste ne kadar cimridir o adam diyor benim ismim yanında anılır bana salavat getirmez diye. Başka bir hadiste diyor hiçbir topluluk yoktur ki onlar bir yerde otursunlar Rablerini ve Resullerini zikretmesinler. Mutlaka kıyamet gününde o toplantı onlar için bir hasret olacaktır pişmanlık olacaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İsmi geçtiğinde salavat getirmeye çalışalım. Peygamberimiz neden dolayı? Kimseye sen cennetliksin, sen cehennemliksin demiyor, İmtihanın manası olsun diye, öyle değil mi? Herkes şimdi ben birine desem ki sen cehennemliksin, bu adam bir daha amel yapar mı? Yapmaz, ben ne de olsa ne yapsam da cehennemliyim diyecek. Ha şimdi ne var burada? Bakın ilk nesli bununla beraber Allah Cennet cennetle müjdeliyor. İman artık öyle bir seviyeye gelmiş ki yani imtihanın e, gerekçesini bile Allah azze ve celle gözetmiyor ve Peygamber Vesselama bildiriyor, Ebu Bekri fil Cenne. Ve Ömer fil cennette, ve Osman fil cennette, ve Ali fil ve cenne. Ebubekir cennettedir. Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir diyor. Fakat bakın, buna rağmen Allah'tan en çok korkan insanlar cennetle müjdelenen sahabelerdir. Yani Hazreti Ömer'i düşünün, Huzeyfe'nin arkasında dört dönüyor. Ey Huzeyfe diyor, bende münafık ameli var mı? Şimdi ilk başta uğraşıyor. Ey Huzeyfe diyor, benim ismim münafıkların listesinde var mı? Huzeyfe söylemeyince bu resulullah'ın sırrıdır deyince bu defa yeni bir metot buluyor. Ey Huzeyfe diyor benden münafık ameli görüyor musun? diyor. Hazreti Ali'nin ibadeti zaten meşhurdur. Ariflerin imamıdır Hazreti Ali. Ebu Bekli peygamberimiz imam seçtiğinde Ayşe annemiz diyor ki onu imam seçme. Çünkü o okuyamaz. Okuduğunda ağlar. Yani insanlara imamlık yapabilecek bir şey de değildir. Okuduğu zaman sürekli ağlar diyor. Dikkat edin cennetle müjdelenen sahabeler cennetle müjdelenmelerine rağmen en çok Allah'tan korkan sahabeler bunlardır. Bunun sebebi nedir? Geriye döndüğünüz zaman ahiret gününe iman bu insanların nefislerine tam bir şekilde oturmuştur. Yani bunlar bizim gibi yaram, yarım yamalak veyahut da gerçekten inanmadıkları halde inandıklarını iddia eden insanlar değillerdir. Bunlar Allah'ın vaadine inanmışlardır, ateşe inanmışlardır, ateşin muhalifleri yakacağına inanmışlardır ve gerçekten Allah'ın emirlerine uyanların da cennet bahçelerinde nimetlenecek, nimetleneceklerine de inanmışlardır. Ondan dolayı biz diyoruz ki, Mesela bakıyoruz kendi çevremize, İslami cemaatlerin çalışması var, yıllardır kitap tercümeleri var, bir grup insan okuyor, bir grup insan anlatıyor ama birileri çok güzel bir şeyler yapıyor, bir yerlere getiriyor yine bozuluyor. Yine getiriyorlar yine bozuluyor. Bunun sebebi nedir? Terbiyede kaynaklanan bir sorun vardır. Mesela misal, diyelim ki şöyle bir olay düşünün. Yıllardır mesela Türkiye'de hepiniz özellikle tevhid ehli şunu çok iyi bilir. Birileri tevhidi öğrenirler. Birilerine muhalefet ederler, birilerine karşı koyarlar, toplumla safları ayırırlar. Ne zamana kadar? Evlenene kadar. Evlenirler, çoluk çocukları olur, iş kurarlar, ondan sonra bitti. Şimdi bu defa geriye dönecekler, şeytanlık yapacaklar. Bu defa mesela ben ilim hayatında, yani ilim talebesi olduğumdan yana en az belki yüz kere bu lafı duymuşumdur. Hele sen de bir evlen, senin de bir çocukların olsun, hele senin de bir askerlik sorunun gelsin, hele senin de bir bilmem şuyun olsun, bilmem buyun olsun, seni de görürüz. Seninki bir şey mi canım diyor adam. Biz senden daha da kaldık. Bu fikirlerde tevhid mi sen zannediyorsun bunu diyor. Ne oldu diyor bak işte hayatın gerçekleriyle karşılaşınca böyle oldu. Aslında tevhid değişmedi. 1400 yıl önce tevhid neydiyse ise bugün de o sadece sen iman etmemiştin. Sadece sen ne yapmıştın? Birkaç sloganın peşine düşmüştün. Seni terbiye eden adamlar seni terbiye etmesini bilmemişlerdi. Seni kıyamet gününe iman üzerine terbiye ettirmeyi bilmemişlerdi. Birinin tevhidi bırakma sebebi nedir mesela? Yahu bunlar bize 20 sene inkılabı vaat ettiler, ne inkılap oldu ne bir şey. Ha bile parçalandılar, ha bile bölündüler. Öbürünün şeyi nedir? Yahu falan hoca bizim bütün aidatları toplamış, götürmüş, kendine ev almış, araba almış. Öbürünün tevhidi bırakmasındaki sebep nedir? Yahu işte falan hoca iki tane evlilik yapmış. Ya evlenir, evlenir adam sana ne? ister üçü alır, ister dördü alır. Allah helal kıldıktan sonra. Bunlar hepsi birer bahanedir. Nefisleri terbiye olmamış olan insanların Allah Azze ve Celle'nin önüne sunmuş oldukları bahanedir. Tabi yeryüzünü kandırabilirler ama yerin ve göğün sahibini kandıramazlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ha diyoruz ki biz de o zaman. Madem sorun bellidir. Yani insanların yanlış terbiyesinden kaynaklanan bir bozukluk vardır. Menheç sorunu vardır. O zaman biz de Resulullah'ın ve Kur'an-ı Kerim'in ilk nesli nasıl terbiye etmişse biz de kendimizi ve bizden bir şeyler alan nesli bununla terbiye edelim. Ahiret gününe imanla terbiye ederim. Bir şey vaat edeceğimiz zaman insanlara Allah'ın vaatleriyle vaat edelim. Mesela bugünkü vaatleri düşünün. Adam şimdi vaatte bulunuyor. Diyor ki misal. Şimdi diyor çalışalım, yorulalım, davet yapalım. Allah'ın izniyle diyor bir iki sene içinde bir vakıf açarız, bir dernek kurarız diyor. Şirket yaparız, ilmi şeylerimizi çoğaltırız diyor. Daha sonra bir televizyon açarız, daha sonra bir radyo olur, daha sonra bir şey olur, dergimiz olur. Ee, basın yayında hem yazılı hem görsel alanda gelişiniz falan vaatler boş vaatler oysa peygamber nasıl yapıyor Yasir'in ailesi yatırılmış işkence yapılıyor tabi peygamberimizin yapabileceği bir şey yok aleyhissalatü vesselam sadece bakıyor ve Rabbine dua ediyor diyor ki <gülüyor> ey Yasir'in ailesi sabrediniz muhakkak ki sizin varacağınız yer neresidir sizin varacağınız yer Cennettir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın cennetle terbiye ediyor. İşkence altında olan bir adamı cennetle terbiye ediyor. Biz olsak ne deriz? Merak etme, af gelecek. Merak etme, şöyle olacak. Pişmanlık yasası çıkacak. Yani bugünkü vaatlere bu yönde olan vaatlerdir. Bundan dolayı terbiye edilen toplumda İslam gençliğinde bir sıkıntı var. Sıkıntının sebebi de nedir? Terbiyedir. İşte Allah Azze ve Celle hem müşrikleri bununla korkutuyor sürekli. Daha önce de söylemiştim. Mekke ayetlerden gittiğimiz için Dikkat edecek olursanız her ayette ya ölümden bahsedilecektir, ya kıyametten bahsedilecektir veya bir şekilde Allah azze ve celle işaret edecektir. O zaman biz ne diyoruz? Diyoruz ki Mekke dönemi terbiye dönemiydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de insanları terbiye ettiğinden dolayı diyoruz, Mekke'den nifak diye bir olay yoktu diyoruz. Medine yerinde ise rahatlık yeri olduğundan dolayı, terbiyeden ziyade devlet şerriyle ilgilenme olduğundan dolayı diyoruz nifak belirmeye başladı. Peygamberimizin kurmuş olduğu sistemde yetişmeyen insanlar münafıklar belirmeye başladı diyoruz. O zaman biz de kendi Mekke'mizde Peygamberin insanları terbiye ettiği şekilde Aleyhisselatu vesselamın insanları ne yapalım? İnsanları terbiye etmeye çalışalım. Kıyamet gününe iman meselesini gündeme getirelim. Ama hakikat olarak sadece tasvir ve tasavvur olarak değil, bir hakikat olarak bunu insanların gönüllerine ne yapmak lazım? Yerleştirmek lazım ki dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle de ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle de Resulü de insanları bu şekilde terbiye etmişlerdir. Daha sonra <gülüyor> <gülüyor> Nuzul sıralarında alimler bazı küçük ufak tefek ihtilaflar etse de ilk dersimizde söylediğimiz gibi üç aşağı beş yukarı genel olarak e, ayetlerin sırası hemen hemen yakındır birbirine. Yani birinin şu önce inmiştir dediğine biri iki ayet sonra inmiştir der. Ama sonuçta Mekki sureler bellidir. iştevi de bellidir. Onun için sıranın hafif oynaması çok da mühim değildir. Daha sonra İhlas suresi geliyor. Şimdi <gülüyor> İhlas suresini hepiniz biliyorsunuz. Ee, i̇şte herkesin 7'den 70'e Türkiye'de ezbere bildiği fakat hiç kimsenin içeriğini bilmediği yani genelin veyahut da Kullu Allahu ahd, Allahu samed, lâm yild ve lâm yulad ve lâm ykun lhu kufa nahd. Deki o Allah birdir, o doğm o samettir doğmamıştır ve doğrulmamıştır ve onun dengi yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayetler niye indi? Şimdi Peygamber Aleyhisselam geldiği zaman Mekkeli müşriklere çok farklı bir ilahtan bahsetmeye başladı. Yani onların tanıdığı aciz olan, ortağa ihtiyacı olan kendi işlerini kendi başına yürütemeyen, bir şirket patronu gibi olan bir ilah değil de, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, hiçbir alanda kendisine ortak kabul etmeyen, yani onların bildiğine tamamen muhalif bir ilahtan bahsedince, müşrikler peygamberimize gelip dediler ki, ey Muhammed tamam, o zaman, insib lana rabbeke dediler. Rabbinin nesebini bize söyle dediler. Şimdi hani yeryüzü aklıyla, denge, şimdi biz demiştik ya, Allah Müslümanların elinden tutup, Onların beyinlerini direkt sema ile bağlantı, bağlantı kurdu. beyinleriyle sema arasında bir bağlantı kurdu. Artık siz yeryüzünün kafasıyla düşünmeyeceksiniz. Vahiy size neyi verdiyse vahiyin ışığında düşüneceksiniz. Şimdi müşrik kendini buna teslim etmediğinden dolayı müşrikte sorun var. Müşrik kendi aklıyla düşünüyor. Şimdi diyor hani bizim ilahlarımız belli. Lat'ın nereden geldiği belli, menat'ın nereden geldiği belli, Uzanın nereden belli gel geldiği belli. Herhalde diyorlar bu Muhammed'in Rabbinin de böyle bir nesebi vardır. Yani e, kimin oğludur, kim getirmiştir, hangi beldeden gelmiştir diye. Ey Muhammed diyorlar bize Rabbinin nesebini bildir diyorlar. Zaten Araplar bir insanı tanımak istedikleri zaman nesebini sorarlardı. Resulullah'ın Rabbini tanımak istiyorlar. Başka bir rivayette müşrikler peygamberimize geliyorlar diyorlar ki Ey Muhammed! Rabbini bize vasfet. Nedir senin bu Rabbin? Senin Rabbinin sıfatları nedir diyorlar. Başka bir rivayette. Yahudiler peygamberimize aynı soruyu soruyorlar. Ey Muhammed diyorlar senin Rabbin nedir? Bize Rabbini vasfet diyorlar. Başka bir rivayette Necran Hristiyanları peygamberimizin yanına geliyorlar. Rabbini bize vasfet ey Muhammed diyorlar. Başka bir rivayette Bedevi olan bir Arap geliyor peygamberimizin yanına. Ey Muhammed diyor bana Rabbini bir vasfet senin Rabbin kimdir? Bunlar hepsi olan şeylerdir. Yani müşrikler de peygamberimize sormuşlar. Yahudiler de sormuşlar. Ee, Hristiyanlar da sormuşlar, Arabiler de sormuşlar. Yani peygamberin Rabbini tanımak isteyen herkes peygamberimize Rabbini sormuş. Bu sorulardan ve bu soruların hepsinin peşine peygamber aleyhissalatü vesselamın cevap vermesinden ötürü sahabe ve alimler ihtilaf etmişler. İhlas suresi Mekke midir medeni midir? Mekke'de mi inmiştir Medine'de mi inmiştir? Şimdi Mekke'de Yahudi yoktu. Yahudi sorsa sorsa şeyde sormuştur, Medine'de sormuştur. Ha Hristiyanlarla müşrikler Mekke'de sormuş olabilirler. Yani Mekke'ye gelip. E, Arabiler aynı şekilde Mekke döneminde pek ortaya çıkmamışlardı. Medine döneminde genelde Arabiler gelip peygamberimize soru soruyorlardı. Aslında olay bir tanedir. Davet ilk geldiği zaman insanlar peygamberin Rabbini merak etmişlerdir. Merak ettiklerinden dolayı da soru sormuşlardır. Allah bu ayeti indirmiştir. Daha sonra aynı soruyu soran herkese peygamberimiz aynı cevabı vermiştir. Yani ilk soru sorulana bu ayet indiği zaman... Daha sonra diyelim Yahudi gelmiş Medine'de 10 sene sonra. Ey Muhammed Rabbini vasfet demiş. Müşriklere nasıl cevap vermişse Allah aynısını söylemiştir. Kul Allahu ahad, Allahu samed demiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu sure çok önemlidir. Bu sure tevhidin neyidir? Tevhidin özüdür. Çünkü Allah azze ve celle bu surede kendini tanıtıyor. Muhalif olan gruplara, Allah'ı tanımak isteyenlere, kimi gerçek kimi yalan bu sorularına karşı Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle Kendini tanıtıyor. Ve bu sorulara karşı ilk şey geliyor. İlk cevap geliyor. Kul huvallahu ahad diyor. De ki o Allah tektir. Şimdi bu ayet-i kerime de Allah azze ve celle genelde Kur'an-ı Kerim'de bir cümlesini kullanır. Vahid var ya vahid dediğimiz bir cümlesini kullanır. Burada ise ahad kelimesini kullanıyor. Tek kelimesini kullanıyor. Niye? Çünkü soru soranların hepsi nedir? Soru soranların hepsi müşriktir. Yani Allah Azze ve Celle aslında bu sure, tek bu ayet olmuş olsaydı yeterdi. Kalan bu ayetten sonrası tafsilattır. Surenin açıklamasıdır, tefsiridir. Yoksa asıl sureden kasıt budur. قُلْ هُوَ اللّٰهُ De ki ey müşrikler, sizin Allah'tan başka kanun koyucu belirliyorsunuz ya. Allah bu hakkında tektir. Siz dua ettiğiniz zaman Allah'tan başkasına dua ediyorsunuz ya. Allah bunda da tektir. Yani kendisinden başkasına dua edilmez. Siz rızık talep ederken, Allah'la aranıza aracılar koyuyorsunuz ya. Allah bunda da tektir. Rızkı tek veren Allah'tır. Siz fayda ve zarar unduğunuz zaman ellerinize bezler bağlıyorsunuz, bakırdan bir şeyler yapıyorsunuz, muska asıyorsunuz ya. Bunlara gerek yok. Fayda ve zararda da Allah tektir. Diyor Allah azze ve celle. Siz bütün kanunlarınızı, atalarınızın heva ve hevesine göre belirliyorsunuz ya. Allah bunda da tektir. Helal ve haram belirleyen Allah'tır. Ey Yahudiler! Siz Üzeyr Allah'ın oğludur diyorsunuz ya. Allah tektir, Allah'ın çocuğu olamaz. Allah bütün kemallerinde tek olması hasebiyle kemale erişmiştir bütün sıfatlarında. Onun ne çocuğa ne doğrulmaya ihtiyacı yoktur. Ey Hristiyanlar! Siz Allah'ın mutlaka yeryüzünde bir oğlu olmasını şart koşuyorsunuz ya Allah'ın hükümlerini bize bildiren. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Ey Arabiler! Siz Allah'ı bile tanımıyorsunuz ya Allah sizin bildiğiniz gibi değildir. Bir de rastgele bir ilah değildir. O Allah bütün sıfatlarında, rububiyetinde ve uluhiyetinde benim size ayetlerde bahsettiğim bütün vasıflarında o Allah tektir diyor Allah Azze ve Celle. Zaten bu kelime de nedir? Bu kelime de tevhidin özüdür. Bunun tevhidin özü olduğunu nereden biliyoruz? Bilal'in Mekke'de işkence görürken bu kelimeyle Mekke'nin en bilginlerine kafa tutmasından biliyoruz. Yani biliyorsunuz Ümmet'e Mekke'nin aristokratlarındandı, önde gelenlerindendi artık isterseniz din işte yöneticilerinden değil, bakanlarındandı, milletvekillerindendi veyahut da işte eee yönetimde söz sahibi olan büyük patronlardandı veyahut da profesörlerdendi, yazar çizerlerdendi. Artık ne diyorsanız din. Yalnız Ümeyyenin bir vasfı vardı. Mekke'nin aristokrat olan insanlarındandı ve yönetimde söz sahibi olan bir insandı. Bilal'i ezdiği zaman, Rabbine küfret dediği zaman, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam'a küfret dediği zaman ne diyordu Bilal? Ahat ahat diyordu. Başka da hiçbir şey bilmiyordu zaten. Ahat ahat ahat. Ha demek ki bu bize neyi gösteriyor? Toplumsal, sosyal müstevası ne kadar düşük de olsa, köle de olsa bir insan, Araplar bu ayetin ne manaya geldiğini çok iyi anlamışlardı. Eğer bir köle bile bunu anlamışsa, yani hiç okuması yazması olmayan, insanların sürekli ezdiği, işte düşünme fırsatı bile vermedikleri, bir köle dahi, eğer, Hul huvallahu ahad denildiği zaman bunun ne manaya geldiğini anladıysa ümeyyenin anladığı dinin hepsine muhalif bir kelime. Ahad ahad benim Rabbim tektir diye o zaman nedir bu? Bütün müşriklerin sorduğu soruya cevap olarak yetmiştir. Öyle değil mi? Ahad ahad. Ve aynı zamanda nedir? Bu ayetleri anlamak için profesör olmaya da lüzum yoktur. Yani bir köle dahi olsa eğer insan gerçekten fıtratını temizlerse Kur'an-ı Kerim'in hitap ettiği akıl ve kalbi pisliklerinden arındırırsa, sahabenin yaptığı gibi her insan bu Kur'an'ı ve Kur'an'ın içinde kast edileni anlayabilir. Tabi Allah da hidayetini istemişse her insan Kur'an'ı ve Kur'an'ın içindekileri kast edilenleri insanlar anlayabilirler. Daha sonra diyor ki Allah bütün müşriklerin itikatlarına reddiye verdikten sonra Allahu samed diyor. O Allah, Samet olan Allah'tır. Şimdi Samet kelimesi ne manaya gelir? Yani Allah Samet'tir demek ne demek? Şimdi samet kelimesi Arap lügatında birçok manaya geldiğinden dolayı müfessirlerin her biri de bu manalardan lügat manalarından birini almıştır ve manası budur demiştir. Mesela İbn Abbas demiştir ki insanların hepsinin kendisine ihtiyaç duyduğu demiştir. Yine İbn Abbas demiştir ki seyit olan ve seyitliğinde kemale eren demiştir. Yani yönetici olan insanların kendisine itaat ettiği ve bu alanda kemale eren demiştir. Hasan-ı Basri demiştir ki mesela hay ve kayyum olan Allah'tır. Sürekli diri olan ve ölümsüz olan Allah'tır demiştir. Bir başkası demiştir ki tüm insanların Ebu Hureyre kendisine ihtiyaç duyduğu fakat kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan demiştir. Bir başkası demiştir ki fıtri olarak insanları sıkıntı anında fıtrat olarak yöneldikleri ilahtır demişlerdir. Bir başkası demiştir ki bütün sıfatlarında kemale eren Allah'tır demiştir. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman İmam Taberani'nin dediği gibi diyebiliyoruz ki tabeli değil ha Taberani tefsirci olan değil. Diyebiliyoruz ki bunların hepsi doğrudur. Yani burada yapılanların çünkü Allah Azze ve Celle Arap lugatıyla bu Kur'an'ı indirmiştir. Seçmiş olduğu kelimeleri de boş seçmemiştir Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? Bir kelimeyi seçmişse mutlaka bunda bir hikmet vardır. Samet kelimesinin belki de Arap lugatında bu kadar çok ve güzel manalara gelmesinden ötürü Allah Azze ve Celle bu kelimeyi seçmiştir. Yani bunun içerdiği bütün manalar Allah Azze ve Celle için nedir? Allah Azze ve Celle için geçerlidir. Ne diyoruz o zaman? Allah Azze ve Celle tektir. O Allah her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu, kendisinin hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı, bütün sıfatlarında, Kur'an'da bize bildirdiği bütün isimlerinde kemale erişmiş olan, hiçbir eksikliği olmayan ve seyit olarak, itaat edilen olarak, Tek olan Allah nedir? Tek olan Allah budur. Zaten bu manaları şöyle bir düşündüğünüz zaman, bu iki ayetteki anlaşılan manaları düşündüğünüz zaman, bir de şöyle cahiliye toplumunu düşündüğünüz zaman, bu iki ayet bütün cahiliye hastalıklarına cevap veriyor zaten. Yani cahiliyede ne kadar hastalık varsa bu alanda, Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, لَمْ يَرِدْ وَلَمْ Bu da genelde Hristiyan ve Yahudilerin, işte Allah'ın oğlu vardır. Ve Allah Azze ve Celle'nin babası vardır. Hristiyanlarda olan itikada Allah ne yapıyor? Reddiye veriyor. Diyor ki Allah doğmamıştır ve ne yapmamıştır? Allah doğmamıştır ve doğrulmamıştır diyor. Ki onun böyle bir de neyi yoktur? İhtiyacı yoktur. Yaratanın yaratılanla ortak bir vasfı olamaz. Yaratan yaratılandan her şeyle ne olması lazımdır? Üstün olması lazımdır. İnsan yaşayabilmek için üremeye ihtiyacı vardır. Fakat insanın Yaratıcısının böyle bir şeye ihtiyacı olamaz. Çünkü olursa o da kendi yarattığıyla eşit seviyede olmuş olur. Bu da ne olur? Bu da aklen de olsa muhaldir, Mümkün değildir. Daha sonra Allah azze ve celle diyor ki bu ayet-i devamında "Ve lem yekun lehu kufuvan O Allah'ın dengi yoktur. O Allah'ın misli yoktur. Yine tekrardan dönüyor. Bütün müşriklere cevap veriyor. Yani siz mesela Allah azze ve celle'nin çocuğu vardır dediğiniz zaman bu ne olmuş olur? Allah'ı bir babaya benzetmiş olursunuz veya bir evlada veya bir insana benzetmiş olursunuz. Allah'ın dengi yoktur. Böyle bir şey olamaz yani mümkün değildir. Veya işte siz ona ortaklar ediniyorsunuz. İşte şirk koşuyorsunuz Allah'a. Bunlar kainatta Allah'ın işlerini yürütürler diyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin bu konuda neyi yoktur? Bu konuda Allah Azze ve Celle'nin dengi yoktur. Daha sonra gelecek ayetler de İhlas suresindeki bu manaların hepsini ne yapacaktır? İhlas suresindeki bu manaların hepsini bize daha tafsiratlı bir şekilde e, açıklayacaktır. E şimdi hepsini burada anlatsak, orada anlatacak bir şey kalmayacak. Ha ayet okuyacağız, öyle de olmaz. Onun için bazı şeyleri yeri geldiğinde inşallah anlatalım. Mesela Allah dedik rububiyetinde tektir, uluhiyetinde tektir, isim ve sıfatında tektir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yeri geldikçe hepsini tek tek ne yapacağız? Açıklayacağız. Kur'an-ı Kerim bunlara nasıl yaklaşmıştır. Yalnız arkadaşlar burada bazı noktalar var. Yani o noktalara böyle bir e, dikkat çekelim, süremizde geçmeden. Birinci nokta, şirk meselesi var ya, şirk. Yani bu soruyu Peygamberimize soran ve bu ayetin sebebiyle indiği mesele nedir? Şirktir. Şirk ve müşriklerin sormuş olduğu sorudur Şimdi, müşriklerin putları, Yahudilerin Allah'ın çocuğu vardır demeleri, Hristiyanların Allah'ın babası, oğlu vardır demeleri, Bunlar aslında birer semboldürler, yani bunlar hepsi birer semboldür, şirkin kendi içerisinde bir hakikati vardır. Yeryüzünü kendi heva ve hevesine göre yönetmek isteyen insanlar, her zaman uyduruk ilahlar ortaya atarlar. Neden dolayı? Asıl ilah da, ilahlardan insanları saptıramazlar. Asıl ilahın kitabı vardır, ölçüsü vardır, peygamberleri vardır, öyle değil mi? Fakat kendi heva ve heveslerinden uydurmuş oldukları ilahları istedikleri gibi yönlendirebilirler. Şimdi menat putu zaten Allah tarafından inmemiştir. Menat putunu diyelim kim getirmiştir? Örnek misal olarak söylüyorum. Ebu Cehil getirmiştir. Şimdi ilahı beşer getirdiğinden dolayı bu ilah sizden bunu istiyor diyebilir. Öyle mi? Öyle. Ama Allah sizden bunu istiyor diyebilmesi için mucize göstermesi lazımdır. Peygamber olması lazımdır Allah'tan bildirmesi için. Bu da ne değildir? Bu da mümkün değildir. Onun için bu şirkin genel hakikatidir. Yeryüzünü kendi heva ve hevesine göre yönetmek isteyen insanlar her zaman ne yaparlar? Her zaman uyduruk ilahlar atarlar ortaya. Mesela Mekke'nin avam halkı belki putlarına gerçekten saygı gösteriyorlardı. Yani putlarına bunlar bizim ilahlarımızdır diyorlardı ot olduklarından dolayı. Ama bir Ebu Ceylin putlara gösterdiği saygı maygı yoktu. Bir rivayette... Kölesine diyor ki şu yemeğin kötüsünü göndersen ki iyi pişebiliyor mu diyor. Ne? Yemeğin güzelini seçip götürüyorsun şeyin önüne, putun önüne. Ebu Cehil aslında meseleyi çok güzel biliyor. Öbürü kurban kesecek bazı rivayetlerde. Şunu değil şunu seç diyor. Sanki görüyor mu ki sen bunu götürüp ona kesiyorsun diyor kölesine. Yani burada anlatmak istediğim nedir? Ebu Cehil de, Ebu Lef de, Ebu Süfyan da, Ümmey'e de toplumu yönetip topluma yön verenlerin hepsi biliyorlardı ki bu ilahlar fayda ve zarar veremezler. Bu ilahlar kendi uydurdukları ilahlardır. Çünkü bunlar mesela diyelim ki Hazreti Ömer'i düşünün, ilah yapıyor, öyle mi? Şimdi tam Allah bunlara imanı nasip etmemiş ama aklı nasip etmiş. Yani bunlar akılla tespit edilebilecek şeyler. Helvadan bir put yapıyor kendine, buna ibadet ediyor, acıktığı zaman da bunu yiyor. Şimdi akıl mıdır bu yani? Hani diyelim tamam gene orada duran taştan putu yiyemediğin için belki seni kandırmışlardır doğduğundan bu yana demişsin tamam bu bizim ilahımızdır. Veya bizim ilahımıza bizi götüren yol budur demişsindir. Ama sen yiyiyorsun ve bu yediğini de tekrardan çıkarıyorsun. Yani necaset oluyor. İlah dediğin şey senin gözünden necaset oluyor sonunda. Yani böyle bir şey aklın kabul etmesi ne değildir? Aklın kabul etmesi mümkün değildir. Nereden, Neye dayanarak söylüyorum bunu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i o kadar güzel anlıyorlardı ki. Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Hazreti Ömer de o kadar güzel anlıyorlardı müşrik oldukları halde. insan bunların böyle bir akılsızlık yapacağını düşünemiyor. Mesela Peygamberimiz diyelim ki onlara daveti getirdiği zaman hemen ne diyorlar? <gülüyor> Yoksa Muhammed diyorlar ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu çok zor bir şeydir diyorlar. Daha Peygamber hiçbir şey demeden siz diyorlar ilahlarınızın üzerine sabredin, kendi davanıza sabredin. Bu sizden istenen bir şeydir diyorlar. Yani hemen duyar duymaz he, demek ki bu Muhammed'in söylemiş oldukları şeydir. E bizi şey yapacak, Yani arada bir düşmanlık getirecek, bizi birbirimizden ayıracak. Hemen Ebu Talib'in yanına gelmeler. Bak bu adam bütün Arapları bize düşman edecek. Bu adam ne yaptığını zannediyor falan. Aslında bunlar böyle ahmak insanlar değillerdi. Helvadan put yapıp yiyecek sonra buna tapacak adamlar değillerdi. Ama bu putların aracılığıyla ezilmiş olan insanları yönettiklerinden dolayı bu insanlar... Öyle değil mi? İşte şirk budur. Yani şirkin her zaman kainattaki hakikati budur. Ne yapmaktır? Yeryüzünde ilahlar, sahte ilahlar oluşturmaktır. Ve bu oluşturulan sahte ilahlarla insanları, insanların kendisini sömürmesidir. İnsanların, insanları kendilerine kulu yapmasıdır. Yani hani Allah azze ve celle dikkat ederseniz diyor biz bir kavmi helak etmek istediğimiz zaman onların aşırılarını, mütref olanlarını, zengin olanlarını, şımarık olanlarını Azıtırız da öyle helak ederiz diyor. Yani her toplumun bir şımarık tabakası vardır. Her toplumun bir melek dediği Kur'an-ı Kerim'in aristokrat bir tabakası vardır. Bunlar ne yaparlar? Bunlar insanları sömürmek için ortaya habire bir şeyler atarlar. Mesela şimdi düşünün. Sofilik müessesesini düşünün. Emin olun sofilerin başında olan insanların bir çoğu şimdi bazıları diyor ya yani tamam ben bu insanların yani iyi niyetli olduğuna inanıyorum ama şirk koşuyorlar. Emin olun bunlar iyi niyetli insanlar değiller. Yani Götürsen bak Allah azze ve celle çok affedersiniz yani eşeğe beş dakika akıl verse ağaca bağlanan çaputun kendisine fayda vermeyeceğini anında idrak eder. Yani bildiğimiz eşeğe hani ahmaklığın simgesi eşektir. Allah azze ve celle beş dakika çok affedersiniz bu örnek için beş dakika akıl verse eşeğe desen ki eşeğe şu ağaca çaput bağla bu sana işte koca bulacak. Emin olun eşek onu bağlamaz oraya. Koca bulmak istiyorsam süslenirim koca bulurum der. o da beklerim Allah kısmetimi açar koca bulurum der. Bağladığın bezin rüzgar geldi mi uçurduğu bir bez. Nasıl bana fayda verecek der mesela. Diyorum tekrardan mesela ona beş dakika akıl verse Allah o ismi meskur hayvana şu toprağı ye ferç hastalığına iyi geliyor desen yahu toprak hiç ferce iyi gelir mi der adam yani ne alakası var der. Veya bu taş parçası adamın kendine faydası yok. Şimdi ben balyozu alsam türbeyi kırsam Türbe bana bir zarar verebiliyor mu? Yok. E zarar veremeyen fayda da veremez aynı zamanda. Öyle değil mi? Kur'an-ı bu noktaya dikkat çekmiyor mu peygamberimiz? Kul <gülüyor> la emliku nefsi nefen ve la illa ma Allah. Deki ben nefsime ne fayda ne zarar benim elimde değildir. Ve lev kuntu a'lemu'l gaybe lestekserte min'l hayr <gülüyor> ve ma mastani's su'. eğer ben gaybı bilseydim bana hiçbir kötülük dokunmazdı ve ben hayrı çoğaltırdım diyor peygamber. Gerçekten şimdi Sofi'nin başında olan adam Hayrı biliyor olsaydı, kendi hastalanır mıydı? Hepsi yaşlanıyor, hepsi ölüyor, hepsi hastalanıyor, hepsi sıkıntı çekiyor, öyle değil mi? Kendilerine faydası olmayan insan, alakası yok bunlarla, onlar da bunun olmadığını biliyorlar. Olsa böyle bir şey olur mu ama ne? Bu bir gelir aracı, bu bir sömürü aracı, insanların insanlara ne olması? Kul olması. Bugün demokrasiden bahsedenler, bugün insan haklarından bahsedenler, bugün hukuk devletinden bahsedenler Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki ilk başta bunun batıl bir şey olduğunu kendileri biliyorlar. Öyle mi? 82 anayasasındaki bir madde bugün insan haklarına aykırı görülüyor. E hani hukuk devletiydi, o zaman da bazı insanlar toplanmıştı, o zaman da bazı insanlar düşünmüştü, demokrasiye göre insanlara kanun çıkarmıştı. Şimdi 10 sene önce kanun olan, yönetildiğimiz, kendisiyle cezalandırdığımız ve mükafatlandırıldığımız bir kanun bugün neden insan haklarına muhalif oluyor? Avrupa insan haklarını kendine göre bir insan hakları anlayışı var. Amerika'nın kendine göre bir insan hakları anlayışı var. Mesela Amerika'nın demokrasi anlayışını düşünün. Öyle mi? Yani Amerika'nın demokrasi anlayışı da şunun için söylüyorum. Amerika'nınkinin batıl olduğu ortaya çıktı. Diğerlerinin, hepsininki de böyledir. Yani Amerika'nın Amerika'yı ya rahat demokrasi götürdü. Yani insanların hızına geçmek, insanların mallarını elinden almak, çoluk çocuğu katletmek eğer demokrasiyse onlara da demokrasilerine de lanet gelsin. Zaten küfür, bir de üzerlerine lanet gelsin hepsine. Fransa'nın demokrasisi de budur. Avrupa'nın demokrasisi de budur. Siz bakmayın yani bu sadece Amerika biraz daha onlardan güçlü olduğu için açık açık şeyini ortaya koyabiliyor. Türkiye'nin demokrasisini de biliyoruz biz. Yani daha iki ay önce dört tane insanı öldürmek, çoluk çocuğun gözünün önünde babalarını katletmek, bunların babalarını alıp götürüp hapse atmak ve ortada gözle görülür hiçbir somut suç yokken demokrasi bu mudur? Bunların demokrasi memokrasi gibi bir derdi yoktur. Bunlar atalarından miras almış oldukları şirki ve şirkin zihniyetini devam ettiriyorlar. Nedir şirkin zihniyeti? Yeryüzünde insanları kendi heva ve heveslerine kul yapabilmek için ortaya ne yaparlar? Sahte ilahlar atarlar. Tabi bugün kimse demokrasi bir puttur önünde secde edin demiyor ama demokrasi bizim kurtarıcımızdır diyorlar. Demokrasi olmasa yandık bittik gittik diyorlar adamlar. Bunu söyleyen adamlar mesela bakın. Türkiye'de demokrasi tellallığına bakın. Tellallığı yapanlara bakın. İşte proftur, şudur, budur. Bir başörtüsü mesela meselesi oluyor. da biz bu başörtüsünü kabul etmiyoruz ha. Bu gelse de gene küfürdür. Başörtüsünü getirmek de küfürdür. Çünkü Allah'ın hükmünde tartışmak küfürdür. Yani başörtüsü olur mu olmaz mı bunun tartışmasını yapmak bile e, küfürdür. Olur diye takanlar da kafirdir. Bunu kabul edenler de kafirdir. Buna destek verenler de kafirdir. Çünkü bu Allah'ın hükmüdür zaten. İşte kez zina yasası çıkaracakmış. Ya zina yasası çıkarsa ne olur? Gene kafir. Bir, Kur'an'a göre çıkarmayacak zaten bunu. Yani ne çoğunluğun görüşüne göre çıkaracak? Bu gene çoğunluğun tahakkümü, bu gene küfür. Onların onlara Allah'ın izin vermediği konularda kanunlar yapan ortakları mı vardır diyor Allah Azze ve Celle. İki, bunlar Allah'ın mukarrer olan hükümleri. Bunlar tartışma götürmez hükümler. Oturup konuşan bile kafir olur. Yani işte biri sormuş ya, e, üniversiteye başörtülü almıyorlar. İşte baş açık üniversiteye gitmek için istihara kılacağım falan. Yazarın biri de çok güzel cevap vermiş, istihara kılarsan kafir olursun demiş. Bu meselede istihara olur mu yani başörtüsüz okula gitme meselesinde hayır mıdır, değil midir? Allah'ın hükmü zaten bellidir e, bu meselede. Ondan dolayı ne diyoruz? Bakın kendilerine göre bir türban meselesi oldu. Çoğunluğun yönetimi değil midir demokrasi? Halkın yüzde destek veriyor. Meclisin yani kendi şirk meclislerinin yüzde altmışı, belki buna destek veriyor. Gene de bu demokrasi tellalları bunu kabul etmiyorlar. E hani insan haklarıydı? Hani demokrasi bizim kurtuluşumuzdu, hani demokrasiye uyduğumuz zaman hepimiz şey olacaktık, istediğimiz gibi inanç özgürlüğünü yaşayacaktık. Bunlar hepsi hikaye. Yani kendi nefisleriyle ne yapıyorlar? Ataları, müşrikler gibi çelişkiye düşüyorlar. Amaç nedir? Amaç ister bunun ismi demokrasi olsun, ister laiklik olsun, ne olursa olsun amaç tekdir. Bunun amacı insanları, yeryüzünde insanlara kul yapmaktır. Allah'ın ibadetinden insanları ne etmektir? koymaktır. Ondan dolayı bu süreyi okurken bu şekilde anlamak lazım. Yani Yahudiler dedi ki Allah'ın oğlu vardır. İşte papazlar. Papazlar Allah'ın oğlu var diyecek ki ilk başta. Şimdi Allah'ın oğlu var. He, demek ki Allah'ın oğlu ihtiyacı var. E Allah'ın oğlu öldü. Ne olacak? Allah'ın yeni oğulları bizleriz. Siz bize oğul demeyin. Hani biz de Allah'ın adına size bildiriyoruz. Şekliyle gene insanları saptıracaklar. Yani bunlar nedir? İnsanları saptırmak için, kendilerine kul yapmak için. Uydurulmuş olan kılıflardır. Yahudilerin de keza, Üzeyir Allah'ın oğludur dedikleri zaman, e, bunu bir itikad olarak kabul etmiyorlardı. Bu bir onlar için neydi? Saptırma aracıydı. Bugünümüzde de böyledir. Yani sarayların şirkinde de, kabirlerin şirkinde de, kapitalizmin şirkinde de, modernizmin şirkinde de, çağdaşlığın ve akılcılığın şirkinde de, hepsi böyledir. Yani, bu akıl her şeyimizdir. Nasıl da akla göre anlamamız lazım diyen, akıl müşrikleri mesela, Bunlar gerçekten buna inanıyorlar mı? Onlar da buna inanmıyorlar. Yani onlar kendileri de buna inanmıyorlar. Çünkü akıl akıldan üstündür. Birinin aklını hoş gördüğünü öbürü kabul etmiyor. Biri bu ayet doğrudur diyor, birinin aklı öbürü bu ayet doğru değildir diyor. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi insanları dediğimiz gibi insanın insana kullaştırılması için, köleleştirilmesi için insanların uydurmuş olduğu sahte ilahlardır. İsimleri değişse de bunların mahiyeti ve hakikati birdir. Sadece Kur'an ayetlerinde ve müşriklerin sözlerini iyi tefekkür etmek lazım. Bunu anlayabilmek için. Yine burada mesela ikinci bir nokta. Bu sureyle ilgili böyle dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle'nin onun dengi yoktur. Onun misli yoktur. Ayetini bazı insanlar isim ve sıfatları iptal ederken delil olarak kullanıyorlar. Mesela diyorlar ki şimdi diyelim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki الرحمن على العرش استوى Rahman arşa istiva etti diyor mesela. Allah Azze ve Celle'nin iki eli de açıktır diyor mesela Allah Azze ve Celle. Sen bizim gözümüzün önünde akasın diye diyor mesela Allah Azze ve Celle. Bu tip Allah'ın kendine nispet ettiği birtakım sıfatları inkar ederken insanlar bu ayeti de kendilerine ne yapıyorlar? Bu ayeti de kendilerine delil olarak getiriyorlar. Diyorlar ki Allah'ın dengi yoktur. Eğer biz bu ayetleri diyorlar zahiri üzerine anlarsak o zaman ne olmuş olur? Zahiri üzerine anlarsak Allah'ın dengi olmuş olur. Çünkü bizim de elimiz var diyorlar, bizim de istivamız var diyorlar, bizim de gözümüz var diyorlar. Bu ayet ne değildir? Bu ayet böyle anlaşılacak bir ayet değildir. Hatırlıyorsanız isim ve tıffat tevhidinde bir noktaya dikkat çekmiştik. Demiştik ki, isimlerin benzemesi mahiyetlerin benzemesini de gerektirmez. İsimlerin aynı olması keyfiyetlerin aynı olmasını gerektirmez. Ve buna bir örnek vermiştik. Demiştik ki, mesela ayak kelimesini düşünün demiştik. Benim de el veyautta benim de elim var. Öyle değil mi? Ve ayak diyelim. Benim de ayağım var. Bu masanın da ayağı var. Karıncanın da ayağı var. Filin de ayağı var. Allah az evcilerinde mesela ayağı var. Öyle mi? Benim ayağımla karıncanın ayağıyla, masanın ayağıyla, filin ayağı bir midir? Aralarında bir benzerlik var mıdır? Karıncanın ayağıyla benim ayağımla bir benzerlik var mı? Filin ayağıyla benim ayağımla bir benzerlik var mı? Yok. Masanna yağı ile filna yağı arasında bir benzerlik var mı yok? Ha demek ki isimlerin birbirine benzemesi, mahiyetlerin birbirine benzemesini ne yapmıyor? Gerektirmiyor. Biz Allah'ın eli vardır, gözü vardır, istiva etmiştir derken bizim gibi demiyoruz ki. Biz diyoruz ki Allah kendi şanına yakışır bir şekilde eli vardır. Onun azametine yakışır bir şekilde istiva etmiştir. Öyle mi? Yine bu ayetin aynı benzeri delillerinden bir tanesi. Leyse ke mislihi şeyun. Hiçbir şey Allah gibi değildir. Allah'ın misli gibi değildir. Ayetini getiriyorlar. Oysa ayetin devamında Allah ne diyor? Ve huves semiul basir. O Allah nedir? İşiten ve gören bir Allah'tır diyor. İşitme sıfatı bizde de var mı? Var. Görme sıfatı bizde de var mı? Var. Ama ne değildir? Bizim görmemiz de Allah'ın görmesi bir midir? A benim gördüğüm şu duvardır ha, bitti. Burada biter benim görmem. Ama Allah'ın görmesi nedir? Kainattaki bütün zerreleri gören mutlak bir görme sıfatına sahiptir. O zaman bize verdiği bizde olan bazı sıfatları Allah ismen kendine nispet ediyorsa veya idafe ediyorsa biz bu sıfatlara iman etmek zorundayız. Böyle Kur'an'ın ufak tefek yerlerinden birkaç ayet koparıp da işte Allah'ın dengi yoktur biz bunları tevil etmek zorundayız diyemeyiz. Çünkü biz ne diyoruz Allah istiva etmiştir Allah'ın eli vardır fakat bu nedir Allah'ın kendi şanına yakışır şekildedir. Yine bunun yanında dikkat edilmesi gereken, yani burada dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi yeri gelmişken, bu surenin faziletiyle ilgili, yani İhlas suresinin faziletine dair. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleri söyleyeceğim. Bu konuda birçok hadis var, sadece sahih olanları kaydedelim biz. Peygamberimizin sahabelerinden bir tanesi, sürekli namaz kıldığı zaman Fatiha okuyor, bir sure okuyor, peşine bu sureyi okuyor. Yani قُلْ Allahu اللّٰهُ وَحَدْ اللّٰهُ diye bitiriyor. Şimdi adamlar gelip bunu Peygamberimize zikrediyorlar. Hani niye böyle yapıyor yani bu adam? İşte okuyor, bir Fatiha, bir sure okuyor. Sureyi bitirdikten sonra bu defa bir de şeyi okuyor, İhlas suresini okuyor diye. Peygamberimiz sorduruyor, niye böyle yaptığına dair. Çünkü diyor, o Allah'ın sıfatlarıdır, ben onunla bitirmeyi seviyorum diyor. İhlas suresi Allah'ın sıfatlarından bahseder, ben onunla onu okumayı seviyorum diyor. Peygamberimiz de diyor ki, ona haber verin, Allah da onu seviyor. Yani mesela bu surenin faziletiyle ilgili sadece bu hadis olsaydı yeterdi. İhlas suresini hakkıyla seven bir insanı Allah azze ve celle'nin seveceğini de Peygamber aleyhissalatü vesselam da bize bildiriyor. Başka bir sahabe yine aynısını yapıyor. Yani sürekli namazda şeyi okuyor. İhlas suresini okuyor. Peygamberimiz diyor ona da imam bu. İma... Diyorlar ki böyle yapma. Adam diyor ki isterseniz böyle imamlık yaparım. İstemiyorsanız ben size imamlık yapmam. Ben bunu okurum diyor. Keyfiniz bilir diyor yani. Onlar da bu çok kıraati güzel olduğundan, işte takvalı biri olduğundan onun imam olmasını istiyorlar. Ama gelip peygamberimize soruyorlar. Peygamberimiz sorduruyor, adam diyor ki ben bunu seviyorum diyor. Peygamber de diyor ki senin ona olan sevgin seni cennete götürdü diyor. Adam aynı zamanda ne yapıyor? Cennetle müjde diyor. Yani bir ayete, üç satırlık bir ayete cidden bir beslenen sevgi, sadık bir sevgi, insanın cennete gitmesine sebep olabiliyor. Başka bir hadiste peygamberimiz diyor ki sizden biri, her gece Kur'an'ın üçte birini okuyabilir mi? Sahabe diyor ki ya Resulullah diyor. Yani kim bir gece de Kur'an'ın üçte birini okuyabilir? Peygamberimiz kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki o Kur'an'ın üçte biridir diyor. Yani İhlas Suresi için İhlas Suresi Kur'an'ın üçte biridir. Yani İhlas Suresi'ni okuyan bir adam Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş gibi olur. Çünkü peygamberimiz başta öyle bir benzetme yapıyor. Kim Kur'an'ın üçte birini okuyabilir? Kim okuyabilir ki ya Resulullah diyorlar? Peygamberimiz ne yapıyor? Peygamberimiz bu şekilde, bunun böyle olacağını açıklıyor. Başka bir rivayette Peygamberimiz diyor, günde 10 defa İhlas suresini okuyan bir adama kıyamet gününde cennette bir şey yapılır, bir e, kasır yapılır diyor, bir saray yapılır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. اِلَا مَا Şimdi burayı niye zikrettik? Şunun için zikrettik. Allah Azze ve Celle bize verdiği nimetler karşılığında bizden sürekli amel istiyor. Bize diyor ki amel yapın. Bir insanın cennete gidebilmesi için ne lazımdır? İki şey lazımdır. Ne demiştik? Bir, amel. iki Allah'ın rahmeti lazımdır. Öyle değil mi? Allah rahmet edecek, bir de kişinin de ameli olacak. Yani sen bir amel takdim edeceksin, Allah da bu ameli alacak, kabul edecek ve sana rahmet edecek ki cennete gidebilesin. Peygamber dahi bu kurala dahildir. Kimse bu kuralın dışına çıkamaz. Amel ve ne lazımdır? Amel ve Allah'ın rahmeti lazımdır. Şimdi... Allah Azze bizden amel istiyor ve bize gerçekten sayamayacağımız kadar nimetler veriyor. Yani mesela şöyle bir etrafınıza bakın nimetleri bir saymaya çalışın. Allah diyor ya ve in taudun iyyamatallahilah tuhsuha. Siz Allah ve yutallent tuhsuha. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız Allah'ın nimetlerini sayamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın nimetlerini yalanlayamazsınız da febi iyya ala Rabbi kuma Hangi Allah Rabbimizin nimetlerini yalanlayacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu kadar nimete karşılık, Allah azze ve celle bizden ne istiyor? Amel istiyor. Öyle mi? Şimdi birçokumuzun uğraşı var. Mesela adam çalışıyor, adamın işi var, adamın gücü var, çoluk var, çocuk var, geçim derdi var. Bir sürü sıkıntı var, davet var, çalışma var. İnsanlar amel yapma noktasında eski insanlar kadar rahat değiller. Ama Allah rahmetinden olsa gerek, hayır kapılarını öyle bir ayarlamış ki, herkes kendine nispeten, kendi yaşam koşullarına göre, Allah'ın verdiği nimetlere şükrünü eda edebilir. Mesela bunu düşünün. Yani bu kul vallahu şeyini düşünün. Kur'an'ın üçte biri bu sure. Şimdi Kur'an'ın her bir harfi nedir? On tane sevap verir insana. Öyle değil mi? Peygamberimiz ne diyor? Elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif harfun, ve lam harfun ve mim harfun. Elif on sevap, mim on sevap, lam on sevap. Yani bir elif, lam, mim dediğin zaman otuz tane sevap alıyorsun. Kur'an'ın şeyini düşün, üçte birini düşün. Diyelim ki bir milyon sevap. Örnek veriyor. Bilmiyorum yani bir hesaplama yaparsak, 1114 e, tane ayetin üçte biri ne yapar? 300 tane diyelim yapsın ve 350'yi 10'a çarpsak ne yapar? Ya, geç onda içinde harfler var. Yani biz diyelim ki 1 milyon tane şey yapsın, 1 milyon sevap yapsın. Şimdi ben diyelim ki şurada oturdum. قُلْهُ Allahu أَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ yekun <gülüyor> لَهُ كُفُوَ نَحَدْ Kârda mıyım, zararda mıyım şu anda? Milyonlarca kardayım. Hem de El Hakumu Tekasur'da neyi anlatmıştık? Öyle bir karda ki Fani bir karda değilim. Baki olan bir kardayım. Kıyamet gününde bana fayda verecek bir kardayım. İşte bu tür hayır amellerini Müslümanların kendilerine göre tespit etmeleri lazım. Çünkü gerçekten bizim husranda olmamızın sebeplerinden bir tanesi de iman etmişiz ama amel yok. Yani iman var ama imanla beraber ne yok? Amel yok. Oysa Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bu hayır kapılarını herkesin yaşam koşullarına göre belirlemiştir. Mesela Peygamberimiz diyor ki يُصْبِحُ عَلَى kulli سُلَانَ مِنْ اَحَدِكُمْ Siz her sabah kalktığınızda eklem sayısınca bir sadaka borcunuz olur. E sabah uyandın 360 tane Allah'a borçlu uyanıyorsun. Gözünü açar açmaz 360 tane borcu var. 360 tane ekleme göre. Şimdi kim 360 tane sadaka veriyor bir gün içerisinde? Hiç kimse vermiyor. Ama ne diyor Peygamberimiz? Güzel söz sadakadır. Gülümseme sadakadır. Yük taşıyanın yükünü taşıma sadakadır. La ilahe illallah sadakadır. Subhanallah sadakadır. Elhamdülillah sadakadır. Yani tamam borçlusun ama Allah azze ve celle senin önünde hayır kapılarını ne yapmıştır? Hayır kapılarını açık tutmuştur. Ondan dolayı kişi amelle cennete gider ve rahmetle cennete gider. Rahmeti celbeden nedir? Rahmeti celbeden ameldir. Bakın böyle çok basit. İnsanı yormayan ama yormamasıyla beraber insana çok güzel şeyler kazandıran, mesela bu sure gibi. Yani bir Kur'an'ın üçte birini okumak, insanın belki bir ayını alır. Yani çalışan, sürekli çabalayan bir adam günde yarım cüz okusa mesela veyahut da Kur'an'ın üçte birini diyelim ki 20 günde adam okuyabilir. Ama ona gerek yok. Her gün Kur'an'ı onlarca defa hatmedebilirsin. O kadar sevap elde edebilirsin. Bu da nasıl olur? Bu da işte mesela Allah azze ve celle bunu yolunu senin önüne açmış. Veya bu sureyi hakikaten severek, Manalarını düşünerek ben bunu seviyorum diye kendini inandırırsansa, bu sevgi seni ne yapabilir? Bu sureye olan sevgin seni cennete götürebilir. Ha bu, bu sure bir örnektir önümüzde. Her Müslümanın kendi yaşam koşullarına göre bir hayır kapısı, amel kapısı bulması lazımdır. Çünkü salih ameller insanın kalbini parlatır. Yani insanın kalbini parlatan, insanın imanını arttıran, İnsanı sürekli ilerleten salih amellerdir. Boş konuşma, boş düşünme, masa başında oturup devrim yapma, devlet kurup devlet yıkma insanın imanını artırmaz. İnsanı bir yerlere de getirmez aynı zamanda. Amel olması lazımdır ki insan ne yapabilsin? İnsan bir yerlere gelebilsin. Aha işte size amel. Sabah diyelim adam diyor ki yahu bir saatte işe gidemiyorum diyor. Aa sana bir saatte işe giderken otobüsün içerisinde kadına bakıyorsun. Müzik çalıyor, kulağın müzike gidiyor mesela. Ya da yanında bir tanıdığın da varsa Allah'a günün dedikodu zaten orada başlıyor. Al sana Kur'an-ı Kerim'i 15 defa katmet işte şeye gidenen kadar, e nedir ismi? E i̇şe gidenen kadar al sana fırsat, Allah sana fırsat vermiş Kur'an-ı Kerim'i katmet. E ve bunun gibi daha birçok amel var. Bir Müslümanı gördün mü gülümse, al sana sadaka verdin işte öyle değil mi? Düşün yani önemli olan var ya insanın amel yapmasından ziyade nasıl amel yapabilirim diye düşünmesi ve Allah Azze ve Celle'den yardım dilemesidir. Allah mutlaka insanın önüne ne yapacaktır? Allah mutlaka insanın önüne bir kapı açacaktır. Yeter ki biz gerçekten amel aşığı olalım. Allah'ın rızasının aşığı olalım. Sahabe gibi cennet aşığı olalım. Allah azze ve celle mutlaka bizim sadık niyetimiz varsa bizi cennete götürecek amelleri bizim karşımıza çıkarır veyahut da bizi cennete gide götürecek amelleri bize kolaylaştırır. Öyle değil mi? Amele kolaylaştırmak da Allah'tan olmalıdır. İnsan bir ameli kendi isteğiyle yapamaz. Allah da kolaylaştıracak. Sana o ameli yapmak için kudret verecek ki sen o ameli ne yapasın? Yapalım. Onun için tekrar söylüyorum. İmanların artması, kalplerin cilalanıp parlanabilmesi, parlayabilmesi için ne olması lazımdır? Kişinin kendi şartlarına göre amel bulması lazımdır. Hele özellikle şu kapitalist sistemin bizleri köleleştirdiği Günümüzün üçte birinden fazlasını oraya verdiğimiz bir dönemde ne, yap ne yapmak lazım özellikle? Özellikle buna dikkat etmek lazım. Yani kendimize uygun ameller, قُلُوا اللّٰهُ وَحَدْتَا herhalde hepimize uygun bir amel. Yani kimsenin bu konuda ezbere de e, bu ayeti yoktur. E, anlatacak daha birkaç mesele daha var aslında. Yeter inşallah. Vaktimizi bayağı da geçmişiz zaten. وَاَخْرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين.